herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün. 28 Mart 2015'te hayata veda eden sevgili abimiz Agos gazetesinin baronu, Sarkis Seropya'nın sesinden dinlediğimiz Yaşar Kemal'in Fırat Suyu Kan Akıyor kitabından Yezidiler metni okumasıyla başladık. Sarkis Seropya'nı 1986'da tanıdım. O günlerde Kumkapı Halk Tüketim Kooperatifinde çalışıyordum ve bir hafta sonu Sarkisusta hadi gel dedi seni bir başkası Sarkis'le tanıştırayım. Yazanesine gidelim. Kadırga'daki Özgür Gündem gazetesinin hemen sol karşı çaprazında bir büyük çınar ağacının gölgesine kurulu kahvehane masasının aslında Sarkis Seropya'nın yazanesi olduğunu da o gün öğrendim. Sarkis abi ağzından hiç eksik etmediği piposu işte masadaki dörtlü iskambil ekibiyle hem kağıt oynuyor ve hem de kimsin ne yaparsın sorularıyla benimle de hemhal olmaya çalışıyordu. Sarkis abinin Kadırga'da büfeler marketler için sanayi tipi soğutma dolapları bir atölyesi vardı. E, bu mesleği öğrendiği ustası Miran ölünce işi devam ettirmiş. E, ustasıyla beraber çalışıyor. Arada sırada iş görüşmeleri için hemen 10-15 metre ötedeki yazanesine, yani Çınaraltı kahvesine geçi veriyordu. Ermenilerin tarihini, kültürel zenginliklerini önce Sarkis Ustam'dan daha sonra da Sarkis ağabeyden dinledim, öğrendim. İkisinin de ailesi Tehcir mağduruydu. O da Sarkis Usta gibi milliyetçiliğe savrulmadan, Anadolu halklarının bir arada yaşadığı güzel günleri de atlamadan bu acı gerçeği anlattı durdu. Sarkis, Eropyan Ermeni tarihini, mitolojisini de bilirdi ve bir masalcı tadında anlatırdığı hikayeleri. Sarkis ağabeyle dostluğumuz, abey kardeş ilişkimiz hayata veda ettiği 2015 yılına kadar sürdü. Bu iki barışsever Anadolu insanı bugün hayatta değiller. Sarkis Usta'yı 2009 yılında kaybetmiştik. Sarkis abi de 2015 yılında hayata veda etmişti. Sarkis Seropya'nın eğer yaşıyor olsaydı bu ay 13 Nisan'da 87 yaşına girmiş olacaktı. Geçen yılın doğum gününde yaptığım bir programla almıştım. Bu yıl bunu yapamadım ne yazık ki. Bugün gecikmiş de olsa onun 80. doğum gününü Programa başlamak istedim. 1988 yılında ruhsu dostlar korusuna girdim ve Sayat Nova korusu ile de o günlerde tanışma şansını buldum. İstanbul'un hala faaliyette olan en eski korolarından olan Sayat Nova korusu bu ay 24 Nisan'da 50. yaşına girecek. Sayat Nova korusu ile bugün 50 yıl önce çalışmaya başladıkları Emirgan Boyacı Köyü Ermenik Lisesi'nde birlikteyim. Koroya geçen süre içerisinde emek veren Parkat Estukyan, koro şefi melikcan zaman ve korunun 3. kuşak korislerinden. Narot Erkol ile Korun'un dününü, bugününü ve geleceğe dair planlarını konuşacağız. Söyleşiye Korun'un kurucu üyesi, Agos gazetesi yazarı, gazeteci, artı tv programcısı, yazar ve aynı zamanda açık radyo programcısı, sevgili abim Pakrat Estuken ile başlamak istiyorum. Merhaba Pakrat. Merhaba Ercümenciğim. Ee, abi bu e, Koro'ya geçmeden önce Sayat Nova adının yani Ermeni müziği ve kültüründeki öneminden söz edebilir misin? Sayat Nova adına gelecek olursak öncelikle 18. yüzyılda Tiflis'te yaşamış Ermeni bir ozan. Bu aynı zamanda Ermeni müziğinde aşık müziği diye tanımlanan e, müzikal alanın en önemli temsilcisi kabul ediliyor. Sayatnova'nın Nova'nın özelliklerinden birisi şiirlerini üç dilde yazmış olması. Bu üç dil Ermenice, Gürcüce ve Azerice, Azeri Türkçesi. O dönemin bütün aşıkları için bu dillere hakim olmak neredeyse usülden bir şeydi. Tek bir dilde kalmıyordu aşıklar o yıllarda. Hepsi çok dilliydiler. Bu diller içerisinde Farsçayı da saymak mümkün, Kürtçeyi de saymak mümkün, Zazacayı da saymak mümkün. Sayet Noa kendi hinterlantından, kendi çevresel etkilerinden ötürü bu üç dile hakimdi Ermenice. Ermenice dediğimde daha çok Havlapar lehçesi diye tanımlanan Ermenice içerisinde. Tiflis'te 18. yüzyılda konuşulan bir Ermenice. Bunun içerisinde çokça gene bölge dillerinden gelmiş sözcük de vardır. Türkçeden gelmiş, Acemceden, Farsçadan gelmiş... Pek çok sözcük de vardır bu dilin içerisinde. E, o dille yazardı ve biz İstanbul Ermenileri o dili algılamakta da zorlanırdık o yıllarda. Bizim konuşma dilimize biraz uzak bir Ermeniceydi. Ama mesela İranlılar çok daha yakın biliyorlardı onu. Ermenistanlılar keza öyle. Biz Türkiye Ermenileri biraz daha uzaktık Sayın ve Sonrasında belli bir bilinç edindikçe e, kültürümüze dair Sayatnova'yı da keşfettik. O keşif bizi 1972 yılında bir koro kurma girişiminde bulunduğumuzda kromuzun adını Sayatnova koymamıza götürdü. Öyle bir süreç oldu. İlginç bir süreçti o. 1972 yılında bizler çoğu da o dönemde üniversite öğrencisi ve 1972 yılında biliyorsun işte 68'den itibaren yükselen sol dalganın üniversitelere hakim olduğu bir dönemde ee, çoğunluğu sola açık sol demokrat sosyalist düşüncelere açık gençlerden oluşan bir kadroyla bir kilise korusu kurduk. Kilise korusu kurmamızın sebebi günün şartları içerisinde sık yönetim ortamlarında dernek falan kuramamış olmamızdır. Ee, buna imkan yoktu. Ama biz o grubumuzun bildiklerini korumak için bir çatı altında olmalıydık ve bu çatının sonuçta Boyacı köy kilisesi olmasına karar verdik. Bir koro yapısı içerisinde 72'den beri Boyacı köy kilisesinin Şırp Yerich Mangans kilisesinin korosu olarak 50 yıl geçti üzerinden. Bahsettiğim 72 yılında ben henüz 19 yaşındaydım. Bugün 69 yaşındaydım. Bu tam tamına 50 yıl ediyor ve koronun da hayatı 50 yıl. Dolayısıyla ben o koronun kurucu üyelerinden biriyim. 25 arkadaşlık biz kurucu üyeler olarak bir dilekçe yazıp Patrikhane'ye verdiğimizde yani. o 25 ismin arasında bende vardı. Orada olanlardan bir kısmı şimdi yurt dışında. Arada yaşamını yitiren Tendir arkadaşlarımız oldu. da oldu. Ee, ama önemlice bir kısmı da halen koronun içerisinde ve koronun içerisinde derken de bu koro e, çok ilginç bir şekilde e, bizim için bir çatı örgütlenmesi işlevi gördü e, Koro dediğimizde herkesin aklına gelen insanların yan yana gelip şarkı söylediği bir ortamdır. Ama o şarkı söyleme hep amatör şartlarda kalınca ve bu kadar uzun erimli olunca Koro içinde evlilikler oldu, Koro içinde çocuklar büyüdü ve biz şimdi torunlarımızla yine aynı çatının altında olmanın da çok ilginç bir heyecanını yaşıyoruz. Çok güzel. Ben de abi 1988'de az önce söylemiştim. Ruhisi Dostlar Korosu'na girdiğim günlerde Sayat Nova Korosu ile tanıştım. Ruhisi Dostlar Korosu ile Sayat Nova Korosu kardeş koro gibi değil mi? Yani iki koroda da söyleyen kolislerimiz oldu zaman evet. içerisinde. Biraz o ilişkiden söz eder misin abi? Biraz önce söyledim ya Sayat Nova'da yan yana gelen kitlenin e, herkese politik bir kimlik tabii ki yüklemiyorum o 25 kişiye, kurucu olan 25 kişiye ama bir eğilim olarak, genel bir eğilim olarak sola daha açık bir insanlardı. O yüzden de Ruhusu'nun her bir plağı mutlaka bu koru içerisinde birçok insan tarafından algılanır, paylaşılır, farkında olunur, sevilir, benimsenirdi. Yalnız Ruhusu'nun plağı değil, Dostlar Tiyatrosu'nun sahnelediği her tiyatro oyunu aynı şeyi görürdü. Yılmaz Güney'in çektiği her film aynı karşılığı i̇lgiyi bulurdu. bulurdu, ilgiyi bulurdu. Sayetnova dolayısıyla bunlara açık bir alandı. Ve Sayetnova e, Korosu'nun bu yapısından ötürü de kimi arkadaşlarımız Dostlar Korosu'nun da kuruluş sürecinde hemen orada yer aldılar. E, Mehmet Akan'ın prodüktörlüğünde yapılan mesela şey vardı, ben orada bulunmuştum. Hasat. E, hasat e, çağdaş, ayrı. Evet, hayır, ondan önce Gurbet Şarkıları diye bir e, Hı -hı. çalışma yapıldı. Hı -hı. Ve o gurbet çalışmalarında mesela Cemile Cefer Çiçek bir solisti ee, ama birçok da koro performansı vardı. Ee, ben de orada bulundum. Yalnız da değildim. Nubar dinç e, şey vardı e, sarı yurt, Nubar sarı yurt mesela gene Sayın çevresinden bir arkadaş olarak o koro da yer aldı. Rafi Herman gene o koro da rahmetli. yer aldı. Rahmetli. Gazeteci, evet rahmetli. evet. Gästeçi e, Rafi Herman Araks. Ee, yani. Bu iki yapı arasında da bu anlamda bir bağlantı oldu. Biz her konserimizden önce mutlaka ruhi beye bir protokol daveti eşi gönderirdik eşiyle beraber en ön sırada onu ağırlamak istirdik ya da onun her konserinde bizler topluca bilet alıp giderdik falan. Böyle bir organik ilişki. Benim yani bu kişisel hayatımda da şey çok önemlidir abi. 2016, 2006 Temmuzunda. Açık havada yaptığımız mahlemize aşık geldi. Biraz o projeden söz eder misin dinleyicilerimize? E, bu aşık müziği geleneğini incelediğimizde, biraz önce de dediğim gibi aşık müziğinin çok e, dilli olması e, bir sürü ortak nokta üretmemize yol açtı. Şimdi e, Türkçe'deki aşık edebiyatında bolca kullanılan figürler nelerse, Gül, Bülbül, Bağdat şehri, Lokman Hekim, Köroğlu, bunların hepsinin Ermenice'de de karşılıkları vardır. Ermenice Aşık Edebiyatı'nda da bu simgesel tanımların hepsi kullanılır. Köroğlu güzellemeleri vardır, ne bileyim ben işte Lokman Hekim Geçer e, ve benzeri şeyler. Hoca e, Nasreddin veya Ömer Hayyam Ermenice'de de karşılık bulan şeylerdir. Mesela Türkçe'de nasrettin Hoca derler. Ermenistan'da, Ermenice'de o isim e, yer değiştirmiştir iki şey. Hoca Nasreddin'dir mesela. Nasreddin Hoca değil, Hoca Nasreddin. E, buna benzer pek çok şey var. Bu da türküleri ortaklaştırabileceğimiz gibi bir algıya yol açtı. Ve dedik ki üç dilli bir konser yapalım. E, ne dedi bu üç dil? E, Türkçe, Ermenice ve Kürtçe. Çünkü dengbejleri biliyoruz. Aşkçıları biliyoruz. Ermenicede aşkçı diye tanımlanıyor aşıklar. Türkçe'de aşıkları biliyoruz. O yüzden de bu ozanların sözlerini bir e, projede yan yana getirelim dedik. Kardeş Türküler bu anlamda çok iyi bir program ortayydı. Hepimizden e, hem dostlar Korosu'ndan hem e, Sayat Nova'dan daha fazla sahne deneyimleri vardı. Onların enstrüman gücü de vardı. Bizler koro olarak enstrüman gücümüz zayıf. Dostlar korosu bağlamalar eşliğinde söylüyor. Sayet Noh evet. piyano eşliğinde söylüyor. Ama öbür tarafta bir enstrüman zenginliği de vardı. Bundan da yararlanalım düşüncesiyle ortak bir proje yaptık ve projenin adı da Mahnemize Aşık Geldi. Aslında bu laf Ermenice bir geleneksel türküden alınmış bir laf. Aşuge Yeger Mer Mahlen. Mahlemize aşık gelmiş. E, oradan e, türettiğimiz bir başlıktı. Ve bence çok da isabetli bir konser oldu. Yani mesajını aktarabilen e, bir konser oldu Açık Hava Tiyatrosu'nda. E, biz o zamana kadar Açık Hava Tiyatrosu'nda hiç sahneye çıkmamıştık. Çünkü Açık Hava büyük bir mekan. 5000 kişi kapasiteli bir yer. E, muhtemelen Ruhi Su Dostlar Korosu da Açık Hava'da ilk defa o vesileyle çıktı. Ee, hepimiz de çok unutulmaz anlamlı bir... iz bırakan, unutulmaz bir e, konser olmuştu. Hıran Tavi de vardı ve birkaç ay sonra ne yazık ki aramızdan alınmıştı. Evet, evet. Onun o konserden sonra yazdığı yazıyı hatırlıyorum. Evet. Ya. Yani. Peki abi, yani sen 17 yaşındaydın Kore'ye girdiğinde. 19. 19. Kaç kuşak? Şu anda üçüncü kuşak sanıyorum üçüncü kuşak. değil mi? Evet, şu anda tamam. torunlar var yani. Bir şarkı arası versek mi abi? Şu... Bu şarkısı enstrümanına, kendisine dil olan bir anlamda enstrümanına bir güzelleme mahiyetinde. Ben bunu şeye benzetirim. Türkçede şöyle bir şiir vardır. Öt benim sarı tamburam, senin aslın ağaçtandır. Ağaç dersem celallenme, kırmızı gül de ağaçtandır diye. Hani bunu andırır Kamança'nın sözleri de. O da en Enstrümanının göbeğini tarif eder, sedef kalkmalıdır diye. Tellerini tarif eder, gümüş ibrişimlidir falan diye. Ve bununla da insanların yüreğine nasıl hitap ettiğini anlatır meclislerde sen çaldığında insanların yüreği titrer falan diyerek bu özelliğine sazının bu özelliğine vurgu yapar. Çok da aşina olduğumuz bir şey. Çünkü bu ezgi daha sonra Türkçe sözlerle de söylendi. Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına fırtınalar dursun yana yol ver Türk'ün bayrağına. Bu özellikle Türkiye'de ülkücü kendisine ülkücü denen bir camianın da neredeyse oldu. marşı oldu simgesel bir ifadesi oldu öyle yaygınlık kazandı o anlamda da Sayat Nova'nın şarkısı olması Değil mi? çok çarpıcı tabii Sayat ensemble'dan dinliyoruz kamancha. Asambuldan e, kamançayı e, dinledik. Ermeni yani müziğinde duduk ve kamança dedik. Bir de saz var Anadolu'da e, Fakrat. Ondan da söz etmek ister misin? Tabii ki. E, şimdi bütün coğrafyaların kendine has e, belli enstrümanları vardır. E, biz e, Türkçe'de, Türk müziğinde, geleneksel müziğimizde, halk müziğimizde en yaygın bildiğimiz enstrüman bağlamadır. E, ama bu bağlama e, Cura olur, divan sazı olur, kısa saplı bağlama olur, uzun saplı bağlama olur. Hepsinden öteye geçer, kopuz olur. Ve bizim sanki duygu dünyamızı en iyi yansıtan tınıya sahip bir enstrüman olur. Bağlama Ermeni müziğinde daha az görünen bir enstrüman ama kullanılan bir enstrüman. Fakat onun dışında Ermeni müziğinde tar çok daha yaygın. Azeriler'de belki Ermeniler'den de daha yaygın tar. Hmm. Telli sazlar olarak bunlar sayılabilir ama Gomidas'ın bir tespiti var. O etnomüzikolojik anlamda bir değerlendirme yaparak diyor ki Ermeniler'in ulusal enstrümanı nefesli sazlardır. Ahşap nefesliler. Hmm. Bugün o ahşap nefeslerden günümüzde en yaygın kullanılan, en benimsenen ise duduk dediğimiz enstrüman. Aslında ilkel bir enstrüman sayılır. Çünkü bir oktavlık bir ses aralığına sahiptir. Kayısı ağacından yapılmış bir kavaldır. Özel bir kamışla üflenir. Onunla titreşim sağlanır. Ama bunun yanında şivi vardır. Veya daha onun farklı türevleri de vardır. Daha tiz ses çıkaran kavallar da vardır. Ama duduk çok hüzünlü bir tınıya sahip. O anlamda da Belki Ermenilerin ruh dünyasını en iyi yansıtan enstrümanlardan biri gibi kabul ediliyor. E, gerçi biz bunu Türkiye'de böyle algılıyoruz ya da genellikle böyle yaygınlaşıyor ama ben e, Duduk'un zurna gibi kullanıldığı, e, keyifli şölen ortamlarına da tanık oldum Ermenistan'da. Duduk sadece bizim aşina olduğumuz o hüzünlü melodiyi çalmakla, ee, sınırlı değil, e, daha farklı tınılar da elde edilebiliyor. Tabi zürna da gene Ermeni folklorunda çok yaygın kullanılan bir hmm. enstrüman. Ee, nefesli sazlar için ya da bağlamadan yola çıkıp buraya Aynen. geldik. Hı hı hı. Ee, bunların hepsi söylenebilir. Bir şarkı arası da verelim mi Pakrat? Sen almas eder misin sıradaki şarkıyı? Tabii. yegan en Havker, yani o kuşlar tekrar geldiler, yeniden geldiler. Şarkının adı bu. Burada e, Ermeni halk edebiyatında gene simgesi anlamı olan kuşlar hep gurbetten haber getirme gibi bir yükümlülüğü üstlenmişlerdir. Onu simgelerler. Bilhassa da turna kuşu. Çünkü Ermenilerin yaşamında gurbet hep önemli bir yer tutmuştur. E, o yüzden de gurbet edebiyatı çok yaygındır. Derler. Bantucht derler. Bantucht'un tanımı ailesinin geçimini temin etmek için evinden uzaklaşan bir insanı anlatır. Tanımı budur Bantucht kelimesinin. Özellikle 19. yüzyılda bu iş çok yaygınlaşmıştır. Çünkü insanlar devlete verecekleri ağır vergi yükünü sadece tarlalarının geliriyle karşılayamayınca mecburen büyük şehirlere çalışmaya gitmişlerdir bandık tutun yani gurbetçilik kavramı böyle şekillenmiştir. Bununla beraber de çok zengin bir edebiyat yani hem şiirler hem de o güfteler üzerine besteler üremiştir. Burada kastedilen de gene bir gurbet şarkısıdır. Norice Çekan Enafker. Leylek figürü mesela Türkiye'de de Türkiye insan açısından da genellikle aynı anlamı taşır. Leyleklerin gelmesi bir sevinç yaratır. Gene geldiler. Gene yuvalarına kavuştular. Hı. Gitmeleri bir hüzün yaratır. Onlar mevsime bağlı. Göç eden çünkü. İşte turnalar da gurbetten haber getirmesi beklenen insanlardır. Oralardan mı geliyorsun? Şimdi, Bizim insanlarımızı gördün mü? Bizim ellerde neler oluyor? Rulal evet. Türklerinde de çok, çok vardır turna çok. figürü. Tabii turna figürü. Ee, bu şarkıda bu minvalde bir şarkı. Peki. E, Sayat Nova kurusunun Yergir Nairi albümünde yer alan şarkıyı dinliyoruz. Sayatnova Ensemble'dan e, Kamança'yı dinledik. E, söyleşiye Sayatnova Korosu'nun şefi sevgili Melikcan zaman ile devam ediyoruz. E, Melikcan Sayatnova ile e, koro ile tanışmanı ve e, şeflik hikayenin söyler misin kısaca? Ee, şöyle oldu. Sayatnova çocuk korusu evet. Sayatnova korusu ile ben henüz çocuk korusu aşamasında tanıştım. Hı hı. Ee, 1989 yılında. Getronagan Ermeni Okulu'ndan e, Yetişenler Derneği'nin e, Harbiye'de e, Sayaknova çatısı altında bir çocuk korosu kuruldu. Kevork Tavitya'nın e, şefliğinde, Daron Ermeni'nin e, piyano eşliğinde. E, ben ilk kez Sayaknova e, üyesi olarak orada adım attım ailenin içine. Hı hı. Şefliğin ne zaman başladı? Koro şefliğin bir ee, zaman oldu. Yani ben, en azından 2006'da birlikteydik, 2006'da Mahle, birlikteydik. mahallemize aşık geldi konser öncesi. Ee, şöyle çok böyle minik minik e, çocuk korosunun içinde kendi arkadaşlarımızla hı. beraber özellikle Kemal Tavitya'nın tabii ki hı hı. E, orada el vermesiyle diyelim adım adım orada başladı. Ondan sonra artık Hı -hı. bizim yaşımız büyüdü. Biz Büyükler Korosu'na geçtik. Hı -hı. Ondan sonra da bir şekilde Baylar biz devre e, Bu Nisan ayı koronun da ilinci yılı. Aslında kısaca koronun eski şeflerinden de söz eder misin? Onlara da buradan bir selam göndermiş olalım. E, Hagop Dökmecihan tabii ki e, 72'de koronun başındaydı. Chopin lakalı ile evet, beraber. E, ondan sonra Kamçıyan geldi zaten şef olarak. Ee, ondan sonra yine Kevork Tavityan'ın şeflik yaptığı bir dönem vardı. Ee, kısa bir dönem Lucine Şahriken şeflik yaptı. Ondan sonra da ben de Hangi yıl aşağı yukarı senin? Ee, 2004-2005 yıllarında artık e, ben başlamıştım şeflik yapmaya. Peki yani en azından senin döneminde yurt içinde ve dışında verdiğiniz konserlerden de kısaca söz eder misin? Evet. Benim şeflik yaptığım dönemde işte mahallemize aşık geldi. 2006 Temmuz. 2006'daydı. Ee, 2008'di yanlış hatırlamıyorsam ee, Ermenistan konseyimiz oldu. Ee, BGST ile kardeş Türklerle beraber ee, açık hava tiyatrosu zaten evet. gösterimiz oldu. Hı -hı. Onun dışında da işte Maçka Madem Fakültesi'nde, işte Şişli'de e, kent, eski kent sinemasının olduğu kent kültür merkezinde konserlerimizi yaptık. Peki hani Koro'nun tarihinde bu repertuar seçiminden de kısaca söz eder misin? Yani sen nasıl seçiyorsun Koro'ya? Şöyle, Sayak geleneğinde aslında çok öyle şefin repertuar seçtiği e, projeler olmuyor. E, daha hep beraber bir masanın etrafında buluşup, ee, o masaya gelmeden önce de böyle bir yemek sofrasında hmm. bir işte e, kilisenin yaparak. bahçesinde bir kader konyak içerken bir e, mangalın başında böyle acaba şunu mu yapsak diye bir fitil ateşleniyor. Ondan sonra aa bu nasıl olur? Ondan sonra ufak ufak ufak ufak masa başında herkesin e, o sürece dahil olduğu, o mutfağa herkesin girdiği bir şekillenme aslında yürüyor Sayat Nova'nın içinde. Bugüne kadar ben hiç hatırlamıyorum hmm. ki işte hani şu projeyi yapalım deyip bir kişinin söylediği... O kolektif gibi, karar. O kolektif karar hep yürüyor Sayat Nova'nın içinde. Bir de albümleri var basılmış hmm. Sayat Nova kurusunun. İkisinde de sen vardın değil mi? Ee, korist olarak vardım. <gülüyor> <olarak. gülüyor> evet. Yerginahir'de de mi koristin? Yerginahir'de de koristim. Tatula yanında da koristim. Tatula Altunya'da çok küçücük bir e, salon vardı. Hı -hı. E, ama çok keyifli çalışmalardı. Herkesi de çok eğlenceliydi. Hı -hı. Ee, peki. Gelecekteki projeleriniz nedir peki? Yani e, bir koronun 50 yıl yaşıyor olması zaten başlı başına bir başarı ama çok da zor bir iş. Onu biliyorum ben. Dostlar korusun o sürekliliği götürmek bundan sonrası için planlarımız nedir ee, yavaş yavaş daha yeni şekilleniyoruz diyelim yani bu işte pandemi süreci doğal olarak e, bizde tamamen çalışmaları durdurduk. Hı hı. Ee, çok uzun süre kendi dostlarımızdan uzak kaldık hı hı. Ee, uzun süreler sonra daha yeni yeni işte birkaç aydır. Çeşitli vesilelerle yan yana geliyoruz ve Hı -hı. her geldiğimizde de ya ne yapsak acaba'nın soruları hep dönüyor. Artık Hı -hı. büyük ihtimalle Kısa Eylül ile beraber biz de yavaş yavaş başlayacağız. Bir şarkı arası verelim mi Melikcan? Sıradaki şarkıyı sen anons eder misin? Tabii ki. Kevork Havityan'ın solistliğinde Sayat Nova Korosu'ndan Apma Hovuh şarkısını dinleyeceğiz. Ana Vatanım'dan Bir Avuç Toprak. Zamandan sonra Koro'nun e, koristlerinden e, Narotla birlikteyiz. E, Narot Koro'yla tanışmanı anlatabilir misin? Ne zamandan beri Koro'dasın? Koro'yla tanışmak diye bir şey yok galiba. Çünkü Koro'nun içine doğdum. doğdum evet. <gülüyor> Benim gibi birçok arkadaş da öyle. O yüzden Koro'dan önce bir hayatım yok aslında. Öyle bir şey biraz. <gülüyor> Dolayısıyla hepimiz burada birlikte büyüdük. Ve... Beraber şarkı söyleme adı altında bir sürü başka şey yaptık aslında. Ee, o yüzden de bizim için yeri çok ayrı gerçekten tabii ki. Çünkü evet hep koro diyoruz ama burası bizim için bir koro'dan daha da fazlası aslında. Fakrat da aynı şeyi evet. söyledi. <gülüyor> yani o anne babalarımızın işte birlikte kurduğu sonra büyüdüğü e, yerin ikinci nesliyiz gibi. Sonra biz de burada büyüdük. Şimdi bizim çocuklarımız Çocuklar büyümeye başlayacaklar. Evet inşallah bir üçüncü nesli gelecek. Bizim için o yüzden böyle bir ev gibi burası. Ve tabii şimdi biraz şey var. Covid öncesi çok daha fazla şey yapabiliyorduk. Şimdi maalesef böyle bir iki yıl bir durmak zorunda kaldık. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şey, 24 Nisan'da sanıyorum 50. yaşına basıyor değil evet. mi Sayat Novak Oros'un? Evet, evet. 72'de kurmuş bizimkiler. Hı -hı. 24 Nisan'ı seçmişler bir de onun Tabii. için. Hı -hı. Ve evet 50. yılımız olacak gerçekten. Peki bir şey yapacak mısınız? 50. yıla özel bir şey düşünüyor evet. musunuz? Evet. Yani 2 yıl önce konser hazırlığı içindeydik aslında. Sonra bir anda her şeyi bırakmak zorunda kaldık. Hı -hı. Şimdi bu sene... Önümüzdeki yıl için büyük ihtimalle bir konser planlarımız var. Çünkü henüz çalışmaya tam olarak başlayamadık. İnşallah Eylül itibariyle başlayabilirsek tekrar konserlere döneceğiz. O tematik konserlerimize, o klasik konserlerimize evet. her sene ya da iki yılda bir böyle yapabildiğimiz. Hı. En azından istiyoruz. Bakalım neler olacak. Güzel ee... olacağına eminim. Peki şey Koro'da kaç korist var şu anda? Yani en azından pandemi öncesi. Evet. Bırakırken yaklaşık 35-40 kişiyle prova yapıyorduk. Birkaç ay sonra da konser olacaktı. O yüzden çok böyle e, iyi de, de gidiyordu aslında provalar ama maalesef öyle oldu. Tekrar toparlanınız herhalde diye düşünüyoruz. Belki yeni katılanlar olur. Belki evet, üçüncü evet, kuşaktan. Evet. Evet. inşallah. Peki. Çok teşekkür ediyorum Narot. Umarım bir 50 yıl daha yaşar hayatını Bakarısı. İnşallah. Teşekkürler. Ee, sağ olun. Emeklerinize sağlık. Teşekkür diye. ederiz. Sağ olun. Bir şarkı arası verelim mi? Pakrat sen anons eder misin abi? Tabi ederim. Bu sefer de yetek gidenam yani eğer bilsem diye e, tercüme edebileceğim bir şarkı dinliyoruz. E, bu şarkılar genellikle Kaçadur Avedisyen'in besteleri olan eserler. Bu da onlardan birisi. E, biz Kaçadur Avedisyen Ermenistan'da çağdaşımız çok önemli bir besteciydi. Onun doğumunun 70. yıl dönümünü kutladık İstanbul'da. Sonrasında da Henry Ganasyan konuk şef olarak Türkiye'ye geldi. Onunla da programlar yaptık. Onun bestelerini de e, çaldık. Ee, Henry Ganasyan da Amerika'da yaşayan esasen Ermenistanlı. Daha daha esasen e, Eskişehir'di ve e, Bursalı bir anne babanın Çocuğu olarak Ermenistan'da doğmuş ama şimdi Los Angeles'ta yaşayan bir insan. Herhalde şu anda 80 yaşına geldi artık. Onunla yaptığımız konserlerde seslendirdiğimiz parçalardan biriydi bu yeteki dönemde. Böyle bu parça içinde bunları söyleyebilirim. Henry Galasyan'ı da anmış olduk programda. Sayat Nova korusundan dinliyoruz. Kırılsın.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 Bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün 24 Nisan 1972 yılında Emirgen Boyacıköy Kilisesi'nde çalışmalarına başlayan Sayat Nova Korusu'nun kurulduğu mekanda Boyacıköy Kilisesi'ndeki buluşmalarına konuk oldum. Programın başında Sarkis Seropian'ı 87. yaş günü vesilesiyle anmaya, ona Sarkis Usta'ya ve diğer kayıplarımıza saygımızı, sevgimizi ifade etmeye çalıştık. Sayatnova Korosu'nun şarkılarından örnekler çaldık. Umarım Sayatnova Korosu genç koristlerin ellerinde çok uzun yıllar barış ve kardeşlik şarkıları söylemeye devam eder. Son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı Fakrat? Şunu eklemek isterim. Biz e, ana vatanımızdayız şu anda. E, Türkiye Ermenilerin ana vatanı. Bu anavatan'a sahip çıkmakla yükümlüyüz. Biraz önce dedim ya bir sürü arkadaşımız şu anda artık burada değil ya da yaşıyorlar. Biz ısrarla buradayız. Bunu en iyi tarif eden şeyse bizim bu ülkeye bağlılığımızı en iyi tarif eden şey Ahmet Arif'in Anadolu'yum ben biliyor musun diye başlayan dizeleridir. Gerçekten de bu ülke, bu topraklar ve insanları bu topraklar üzerinde yaşayan herkesle özdeşleşebileceğimiz, ortaklaşabileceğimiz çok şey olduğuna inandık. 50 yıl bu inançla geçti aslında bu koronun yaşamında. Hı hı. Zannediyorum ki bizden sonra gelen çocuklar da aynı inancı ve ısrarı hı hı. sürdürecekler. Tek renk, tek ses, tek bilmem ne olmaya karşı çok renk, çok ses, çok düşünce, çok fikir ama Yurduna sahip çıkan, ülkesine sahip çıkan bir e, anlayışı baki kılmaya çalıştık. Dilerim bizden sonra da böyle devam eder her şey. Öyle olacak Emin. E, bu Arto Tunç Boyacıya'nın Düşüncelerim Rüzgar Olsun şarkısıyla programı bitirelim. Bu senin anlattıklarında çok güzel. Çok anlamlı oldu evet. İfade eden bir şarkı. E, tekrar çok teşekkür ediyorum. Kanka. Sağ olasın. beni konuk ettiğiniz için, Vavil'den sonra ya konuk olduğunuz için. Evet, benim için çok keyifli oldu çok Babil'den sonra'ya konuk olmak. Benim için de öyle, onurdu, keyifli. E, bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarına Babil'den sonra Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Programı Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. E, programı Arto Tunç Boyacıyem'den ve grubundan dinleyeceğimiz Düşüncelerim Rüzgar Olsun şarkısıyla kapatıyoruz. Haftaya Pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürça. Hepinize güzel bir hafta ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. I'm a fool, let's end, end